Tabir eyle kahve felek Başucumda geze Dostlar bugün Açık Radyo 94.9'da yayınlanan 2017'nin son Babil'den sonra programını tam 23 yıl önce bugün 1994 yılının 30 Aralık günü Taksim'de bir otelin kafesinde patlayan bombayla ağır yaralanan ve 11 Ocak 1995'te hayata veda eden Onat Kutlar anısına dinleteceği film müziklerini ayırdım. Ben Ercüment Gürçay. Programın e, yayınlanmasında sevgili arkadaşım Ömer Şahin bana destek veriyor. E, dinlediğimiz ilk film müziğini Ruhisu'nun sesinden dinledik. E, Ruhisu 1950'lerin sonundan itibaren hayatını sürdürebilmek için bazı filmlerin müziklerini de yaptı. Feride Celal'in 1941'de Kızıl Kızılvazo romanından Atıf Yılmaz'ın Vedat Türkali ile birlikte sinemaya uyarladığı aynı isimli filmde kısa bir sahnede Ruhisu'yu da görüyoruz. İşte bu sahnede boğazda bir balıkçı kahvesinde oturan Ruhisu bugün de Beyoğlu'daki evinde duran kısa saplı sazıyla kahvede balıkçılara türkü çalıp söylüyordu. E, ...hemen e, karşı masada onu ilgiyle izleyen Belgin Doruk ve e, Göksel Arsoy'u da aynı sahnede görüyoruz. E, programda dinleteceğim ikinci film müziğini yine Ruhisu'dan dinleyeceğiz. E, Bahi, e, Baha bevinin e, 1951'de yaptığı Barbaros Hayrettin Paşa filminde Ruhisu e, bir balıkçı türküsü seslendiriyor... Kayıt çok iyi değil ama sinema tarihi açısından önemli bir kayıt olduğunu düşünüyorum ve sizlere dinletmek istiyorum. Heyamol, Ruhisu'nun sesinden dinliyoruz. <gülüyor> Yo Kutlar bir yazısında ''Hiçbir kutsal amaç, hiçbir ideoloji, hiçbir hak, hiçbir öfke, hiçbir yetki doğrulamaz öldürmeyi'' diyordu. Ölüm, Onat Kutları 1994 yılının 30 Aralık günü The Marmar lobisinde patlayan bir bomba ile buldu. Aynı yerde o gün 37. yaş gününü kutlayan, yüreği barış için çarpan bir başka aydın, açık radyo programcısı Cüneyt Cebenoyan'ın kardeşi, arkeolog ve rehber Yasemin Cebenoyan hayata veda etmişti. Onat Kutlar bir süre daha yaşamaya tutunmaya çalışmış ama ne yazık ki o da 11 Ocak 1995'te hayata veda etmişti. Onat Kutlar her yeni yılın ilk sabahında... ...arkadaşlarını toplayıp... ...Eyüp'teki Pierlotik kahvesine giderler... ...ve yeni yıla hep birlikte kahve içerek... ...orada hoş bulduk derlermiş. Olayın yaşandığı yılbaşı öncesinde de... ...gazetedeki köşesinden okurlarını... ...Eyüp'e, Pierre Lothie'ye çay içmeye... ...davet ettiği son yazısı... ...ölümle yaşam arasında savaş verdiği günlerde... ...1 Ocak 1995'te yayınlanır. O son yazısında Kutlar... Gökyüzü de Haliç de kent de daha kirli. 1995 bir bahar aydınlığı ile başlamıyor. Yaşadığımız kent, ülke ve yeryüzü ölümler, kıyımlar, savaşlar, haksızlıklar, ilkellikler, aldatmalar, kirlilikler, çirkinlikler içinde diyordu. Şimdi e, Onat Kutlar anısına bir akordeon ezgisi dinletmek istiyorum. E, bu ezgiyi Hatırla Sevgili dizisinden anımsayacaksınız. E, dinliyoruz. Parantez açıp az önce dinlediğimiz Hatırla Sevgili şarkısına dair kısa bir notu da paylaşmak istiyorum. Aslında e, bu şarkının ilk versiyonu... ...Hatırla Margarit diye başlıyormuş... ...1947'de vefat eden Muhlis e, Sabahattin Bey'in bestesi olan şarkının hikayesi... E, ...Osmanlı İmparatorluğu'na kadar gidiyor... E, ...Sultan Abdülhamid'in uzun seneler boyunca hafiyeliğini yapmış olan e, Fehim Paşa... ...o dönemin en nefret edilen isimlerindenmiş... ...on binlerce masumun canını yakmış... E, ...ve 1908 e, meşrutiyetinin ilanından... E, kısa bir süre önce bazı Avrupalı tüccarlardan fazla miktarda ve zorla komisyon almaya kalkınca... ...İstanbul'daki yabancı elçiler Abdülhamit'in huzuruna çıkmışlar. Abdülhamit de işin ciddiyetini fark edip Fehim Paşa'yı Bursa'ya sürgüne göndermiş. İşte 31 Mart olayları başlayınca Fehim Paşa bir atlı arabayla Bursa'yı terk etmek istemiş. Ama Bilecik'te işte galeyana gelen halk Fehim Paşa'yı önce bir taş yağmuruna tutmuş ve orada linç etmiş... Birkaç gün sonra İstanbul'un eğlence mekanlarında ''Hatırla Margaret'' o meşhum geceyi sözleriyle başlayan yepyeni bir şarkı işitileri olmuş. Güftede bahs bahsedilen Margaret, linç edilen Fehim Paşa'nın ünlü metresiymiş ve şarkının ismi de ilk kayıtlara ''Hatırla Margaret'' diye yazılmış. Yıllar içerisinde şarkının sözleri değişmiş ve işte hatırla sevgili o mesut geceyi haline almış. Şimdi izninizle bu şarkının ilk halini dinletmek istiyorum. Muhlis Sabatin Bey'in bestesini hanende İbrahim Efendi'den dinleyeceğiz. Hatırla Margarit'i. Radyo 94.9 Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. 2017 yılının bu son programında 1994 yılının 30 Aralık günü Taksim'de bir otelin kafesinde patlayan bombayla ağır yaralanan ve 11 Ocak 1995'te hayata veda eden Onat Kutlar anısına film müzikleri dinletiyorum. Şimdi yine Hatırla Sevgili dizisinden bir şarkı daha dinletmek istiyorum. Kemal Sahir Gürel, Erdal Güney ve Hüseyin Yıldız bir Mehmet Gürel'i şarkısını yorumluyorlar. Kimse bilmez, dinliyoruz. Bulut geçti, göz yaşları kaldı çimelden. Gülengi şarap içilmez mi böyle günden? Seher yeni eseri taretteyini gülün. Gül'e baktıkça. inmez Molotkençtim gözyaşları kaldı çimenimden Yürengi şarap içilmez mi böyle gün ben Sen Seriltar eteğini gülüm, gül evaktık çam çapanı Bu yıldızlı gökler ne zaman başladığını demeğe kimse bilmiyor. 1968 olaylarının Türkiye'ye yansımasıyla başlayan günlerin aşk, ateş ve anarşi günlerinin altın çıkaran insanlarından donat kutlar. Antep'in fıstık ağaçlarının gölgesinde, portakal bahçelerinde yazdığı şiirlerle başlayan edebiyat macerası, öykü, şiir, deneme, senaryo ve edebiyatın hemen her alanında yarattığı eşsiz yapıtlarla devam etti. Ferit, Edgü ona edebiyatın dekatloncusu boşuna dememişti. Onat Kutlar bana Türkçeyi sevdiren insanların en başında geliyordu. Onat Kutlar okuduğum 1984 tarihli kitabı Sinema Bir Şenliktir'le hayatıma sinemanın bitmek, tükenmek bilmeyen şeridini de sokmuştu. Kutlar'ın sinemaya katkılarından da kısaca bahsedeceğim ama şimdi size Onat Kutlar'ın kendi sesinden bir şiir dinletmek istiyorum. Onat Kutlar'ın 1986'da yayımlanan Unutulmuş Kent kitabından bir şiir Sokak Dinliyoruz. otururdu tozlu yine yastıkları ve güz sararmış martıların eğri yağmurlarıyla gelir tarardı. Yüzlerinde unutulmuş sepya boşluğu. Karınlarına ölümün tohumlarını ekardı aşağılarda. Hafif bir lahım kokusuyla karışık kahve ve anason çiçekleri satılan küf rengi ırmakların sokağında ehliyetli kurbağalar, safa pezemekleri ve geçmiş kaçakçıları. Arada inatçı anavutların durmadan yenilediği kaldırımlardan gülleri örselenmiş kadınlar geçerdi. Fark edilmeyi bekleyen erken kararmış iyice gümüşleri genç kızlar. Kanlı bayrakların ile arada tersane işçilerinin kadırgaları geçerdi ilk yardıma doğru. Siren seslerin Sivaslı kapıcıların granit belliğine ulanık izler bırakırdı. Günlük işlerin bittiği saatlerde yani geceleri sokak bir kerhane gibi işlerdi. Bahriye gidiklileri, denizi ve orusluları aynı anda gören evlerin duvarına arabesk bir savaşın tarihini yazarlardı. Aşktı. Binliklerin mor jileti çalışırdı kapılarda titreyerek ve derin bir yarıkla açarak feodal zamanın surlarını sabahın eteklerine ulaşırdı. Oradan başı boş çocuklar çıkardı yaşamın çöpçüleri. Doğulu çocuklar plastik ayakkabıları ve kendi gövdelerindeki ölü ana sıcaklığına sarılan kollarıyla süpürürlerdi gecenin artıklarını. Solgun iğne deliğiyle iç kışıkların dikerdi ağırbaşlı halk Kendin zarını yeniden ve gün başlardı. Orada sevdim seni. Sokağa denize bağlayan geçitte orada. Geceyi gök kuşağına bağlayan günlerin saçını hızla örerdi zaman. Sevecen, sorgulu, uysal yüreğin, bir türküsüyle açardı soy ağacının gizli bahçelerini çılgın bir büyüceye. Orada kan geleceğin şarabını çıkardım ve yanan günlerden altın. Bir şiir çıkardım güzelliğinin kapalı yapraklarından. Bozkırı ortasında ırmak, kuyu dibinde gökyüzü, bir özgürlük esintisi zindanların avlularından. Unutma ben yok olunca, değişince kent ve bir yoksulun o günlerden,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 Atkutlar benim gibi kendisinden sonra gelen gençlere edebiyat gibi sinemanın da eşsiz tadını tattırdı. İşte 1960'lı yıllarda felsefe öğrenimi için gittiği Paris'te Fransız sinematekinin önce müdavimi oldu. Daha sonra Şakir Eczacıbaşı, Hüseyin Baş, Cevat Çapan, Sabahattin Bol ve daha birçok sayıda aydınla birlikte sinemateki İstanbul'a taşıdı. Tıpkı Paris gibi İstanbul'u da sinemalığı şenlikli bir kente çevirdi. ...1965'te kurulan Türk Sinematek Derneği 1975 yılına kadar çok etkin oldu... Dernek 1980 askeri darbesinden sonra kapatıldı. Bu deneyim bugün de birçok genç sinemacıya, sinema severe ilham vermeye, yol göstermeye devam ediyor. Şimdi Onat Kutlar'ın anısına iki film müziği dinletmek istiyorum. Senaryosunu Yavuz Turgul'un yazdığı ve yönettiği, başrollerini Şener Şen ve Uğur Yücel'in paylaştığı... ...1996 tarihli Eşkıya filminden iki şarkı. Önce Erkan Uğur'dan Baran Yıldızı'nı dinleyeceğiz ve ardından Urfa'dan... Bir ...bir gazel. Ee, dinliyoruz. Burası neresi? İstanbul. İstanbul'a. Neresi olacak ki? İstanbul'a. Buradan görünüşümüzün oralara benzer. Cudi'nin tepesindeyim sanki. I'll you Ben de zindan olayım Kötüyüm bülbül gibi Gülşende feryat eylerim Hüsneti yariyle ancak Şadı kandan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 Cengiz Aytmatov'un 1977'de yazdığı aynı isimli romandan Atıf Yılmaz'ın 1978'de sinemaya uyarladığı Selvi Boylum Al Yazmalım filminden iki Cahit Berkay bestesini dinliyoruz. Şimdi sırada 2001 tarihli Yılmaz Erdoğan, Ömer Faruk Sorak yapımı, Vizon filminden bir türkü var. Mahsuni Şerif Türkiye başlıyor ve sonra kardeş türküler de ona katılıyor. Bu türküyü Onat Kutlar'ın anısına onlardan dinliyoruz. İşte Gidiyorum Çeşme Siyahı. İşte Gidiyorum Çeşmesi yaham, işte gidiyorum. Çeşmesi yaham, <Gülüyor> önümce davet sıradan sada sıradan.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 Fatih Akın'ın e, senaryosunu yazdığı ve yönettiği 2004 yapımı Duvara Karşı filminden iki şarkı dinleyeceğiz. İlk şarkıda Brenna Macrimon bir Trakya türküsünü seslendirecek. Penceresi Yola Karşı. Ardından aynı filmde yer alan bir başka e, türkü dinleyeceğiz. E, Selim Sesler ve Arkadaşları Çalacaklar e, ve türküyü Fatih Akın'ın favori oyuncularından İdil Üner seslendirecek. Ee, İdil Üneri Fatih Akın'ın Temmuz'da filminde oynadığı başrolden anımsayacaksınız. Şu karşıki dağda bir fener yanar dinliyoruz.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 ...tutulmaya çalışmış ama 11 Ocak 1995'te o da hayata veda etmişti. Fethin Latin Amerikalı edebiyatçılardan çok daha önce... ...Büyülü Gerçekçilik Akımı'nın ilk örneklerinden birisi olarak tanımladığı... ...Öykü kitabı İsak'ta Onat Putlar, Öykü'nün kahramanı İsakı şöyle anlatıyordu. ''Tuhaf bir yaratık, yıllardır mehtaplı gecelerde bir ağaca tüneyip... ...yeryüzünü gözetler İshak.''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 Onat kutlar da tıpkı öykü kahramanı İsa gibiydi. Şiirler, öyküler, senaryolar yazdı. Sinema'nın eşsiz dilini bizlerle tanıştırdı. Deniz gezmiş ve arkadaşlarının idam kararına karşı arkadaşlarıyla bir kampanya düzenledi. Türkiye İşçi Partisi'nin düzenlediği Şili Dayanışma Gecesindeki konuşmasını anımsıyorum. 12 Eylül'den sonra kaleme alınan Aydınlar dilekçesinin örgütleyicilerinden de ve 1984 yılında bu davadan dolayı yargılandı. 19 1985 yılında 12 Eylül'e karşı naif duruşunu Yeter ki karar masın kitabında gösterdi. Her zaman aklın terazisini battığı çamurdan çıkarıp dengede tutmaya çalıştı. Ölümle yaşam arasında savaş verdiği günlerde 1 Ocak 1995'te yayınlanan son yazısında kutlar.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 Ben Ercüment Gürçay. Güzel yarınlara olan inancımla hepinize, hepimize, doğadaki tüm canlılara daha iyi, daha güzel ve daha umutlu bir yeni yıl diliyorum. Haftaya Cumartesi 16'da yeni yılın ilk programında yeniden buluşabilmek dileğiyle programı Öztürk Serengil'den dinleyeceğimiz bir şarkıyla kapatmak istiyorum. Unuttum Bizi Süleyman ve bu şarkının hemen ardından acemi bir mahalle bandosundan dinleyeceğimiz çok kısa bir film müziği var. 2008'de aramızdan ayrılan Fetinacı bir yazısında Onat Kutlar'ın ardından Yaşa Be Onat diye sesleniyordu. Ben de Fetinacı gibi Onat Kutlar'a <gülüyor> buradan seslenmek istiyorum. Güzel kitaplar okumak, güzel filmler izlemek, güzel müzikler dinlemek hep sevindirmiştir beni. Yaşa Be Onat abi, esen kalın. Shit, sure, Ali. Ho oh, merhaba. Merhaba Selma Bey. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Benim sizce biz yüzü benim zaten siparişman yapıyoruz. İyi ki geldiniz. Dostum çok teşekkür ederiz. Ayva yemiş vaziyetizmüyüm. 1 2 80 uzandık. Sayenizde bitti tabii. Bir her türlü şeye, Her türlü şeye ama vergi koydunuz. Yüz olup kaşırmak, öksürmek, aksırmak... ...ciksürmek, acı acaba... var. Buna da belgi koydunuz mu rica ederim. Buna belgi koymayın. İstirham ederim. Daha benden haberimiz olsun. Bizatihi ve de kötü bir hibinin bundan haberim olmasın rica ediyorum. Hoş geldiniz. Biz bu gidişte tahmin etmiyorum ki evlere... ...bacalardan girmeyeceğimizi kim temin edebiliriz? Bakkal, çakal, elinde baltalarla bizi bekliyor. Teşekkür ederiz. Ha, bir şey söyleyeceğim. Kendiği korumuşsun, belgi kaymamışsın. Hay Allah razı olsun ver elbecik ver el yok imkan yok elbecik nereye gidiyorsun Süleyman git ben Süleyman a. Çok lutuklar çekiyorsun Paşanın koluna giriyorsun Sen bizi düşünmüyorsun ha Dağıttın bizi Süleyman Yatırdın bizi Süleyman Nereye tüydün ha Süleyman kası adam sensin Tabi şimdi halimize gülersin Sen misin sokakten geçersin Kazıkladım Kazıkladım Olacak benim halim Gülüyorsun Şimdi zalim Gülüyorsun Şimdi Zalim